İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık Radı Dinleyicileri Bu haftaki programın tamamını tabii ki bütün yıl beklediğimiz kop 26 ayırıyorum. İlk yarısını tamamlamak üzere olduğumuz sıralarda söylemek istediğim şey zamanımızın kalmadığı ve artık sadece çözümler ve uygulamaları duymak istediğimiz. Vaatler değil, sözler değil, legaluga hiç değil. cop gidebilen bazı aktivistler Glasgow'a e, ulaşmakta oldukça zorlandılar rozet edinme süreçlerindeki zorluklar, kırmızı listedeki ülkeler için aktivistlerin gidememesi mesela bir sorundu ve vize süreçleri bayağı zorluydu. Mapa'dan sesini çok duyurulmasını istediğim arkadaşım Yusuf Baluk vizesi çıkmasına rağmen hükümeti pasaportunu ona teslim etmede Aşı eşit dolayı da gidemeyen birçok aktivist vardı. Tabi yine özellikle Mapa'dan. İngiltere'ye kadar varabilen aktivistleri de ayrı bir sürpriz bekliyordu. Bence büyük bir ee, i̇roniydi bu hava şartlarından dolayı Glasgow'a giden tren yolcuları Houston'da mahsur kaldılar ee, kimi ağlarak ve 3-4 kat fazla bilet ücreti ödeyerek uçağa binip Glasgow'a ulaşmak zorunda kaldı ee, peki bu bize ne gösterdi? İngiltere bile iklim krizi karşısında e, bir altyapı sorunu yaşıyor. Kovuk 1.6 e, misafirlerini ağırlayan İngiltere için bence bu e, utanç duyulacak, u, u, utanç duyulabilecek bir durum. E, peki Glasgow'a kadar ulaşıp da e, karşıladıkları, karşılaştıkları e, sürprizler nelerdi iklim aktivistlerinin ve iklimseverlerin? Bazı oteller e, şehrin bu kadar kalabalık olmasından faydalanarak yapılan rezervasyonları iptal etmişler ve fiyatlarını dört katına çıkarmışlar. Bazı arkadaşlarım bu yüzden sokaklarda kalacak yer aradılar uyku ile yerde yatmaya razı gelmek durumunda olanlar var kalacak yer sorunu olmayanlar ise kopirma altı alanına ulaştıklarında sürprizsiz kalmadılar tabii ki de konferansta ortalama 30 bin kişi bu sene katılım gösteriyor ve üstelik İskoçya güvenlik noktası ve Birleşmiş Milletler farklı güvenlik noktaları kurduklarından bunlardan teker teker geçmeleri isteniyor bir de pandeminin kaçılması olarak da herkesin her gün hızlı Covid testlerini yaptırması ve sonuçlarını bildirmesi gerekiyor. Bu arada 30 bin kişinin yaptığı testlerin ambalajlarının çıkan çöpün miktarından bahsetmek istemiyorum. Süreçler uzun ve yorucu kapılarda çok uzun sıralar ve büyük kalabalıklar var. Konferansta da 3000 civarında da basın mensubunun katılım gösterdiği söyleniyor. Bir de üstüne son anda gözlemci rozeti olanların e, dahi müzakerelere giremeyeceği belirtildi. Karar aşamalarında kapsayıcılıktan uzak tutumları ile organizasyon e, sınıfta kaldı. E, yani Glasgow'a yapılan pahalı ve zorlu yolculuklardan sonra birçok aktivist müzakere odalarına giremeyip müzakereleri çevrim içi ortamdan takip etmek durumunda bırakıldı ve e, hatta Alexandria Villasenior e, konuşmamız sırasında ...COP26 için... ...o kadar çok marka ve ticari... ...sponsorluk var ki bu konferansta... ...Ürünler Konferansı adını vermeleri... ...gerekirdi dedi bir konuşmasında... 2009'da benim de katıldığım e, madditteki COP25'te içeri eylemsiz, e, içe, içeride eylem yapmamız sonrasında rozetlerimizden, elinimizden ile tehdit edilmiştik. Ama en azından müzakerelere girebiliyorduk. Slogan atma zevkini çıkarabiliyorduk. Gerçi bir noktada güvenlik tarafından da kapının önüne koyulmuştuk, atılmıştık. E, aslında şaşılacak bir durum da değil. Gerçekleri yansıtan bir durum. Shell üst düzey e, yöneticileri e, içeride toplantıdan toplantıya koşuyorlar ve bizim Dışarı atılmamız düzenin tam da kendisini yansıtıyor. Üstelik bir de kapsayıcı olmaması sebebiyle bu seneki kop ışırı beyaz olarak tasvir ediliyor. Bu sene tam da bu yüzden Glasgow sokaklarında oldukça fazla eylem var. Hatta taraflar konferansından önce cumartesi akşamı Koyon 16 Gençlik Konferansı'nın Kapanış töreninde konuşan Alok Sharma konuşmanın e, bittiği sırada e, salonda bulunan bir grup Fridays for Future aktivisti Birleşik Krallık Hükümeti'nin Kambo Petrol sahasında verdiği destek için onu ikiyüzlü olarak nitelendirdi. E, e, aktivistlerin yaptığı açıklamada Alok Sharma ve Birleşik e, Krallık Hükümeti ikiyüzlüdür. E, Yeni kambo petrol sahasını açıyorlar. Fosil yakıtlara milyarlarca sübvansiyon sağlıyorlar ancak adil bir geçişe ihtiyaç duyan işçilere e, ilgi göstermiyorlar. Sömürge tarih, tarihimizin bir sonucu olarak iklim içindeki ülkelere verilen destek nerede dediler. Açıklama sonrasında iklim adaleti e, taleplerine slogan olarak ilettiler. Fridays for Future aktivistleri dışarıda ilk eylemlerini ilk günden yapmaya başladılar. Birçok map aktivistinin de katıldığı eylemde. E, Greta içerideki politikacılar e, hashtag COP26'da toplanan politikacılar e, insanların geleceğini ciddiye almıyormuş gibi yapıyor dedi ve dünya liderlerinin bir araya gelmesini değişim yaratmayacağını söyledi. Güney Afrika'dan e, Rey ise ülkesinin tarih boyunca sömürü altında kalmasından bahsetti ve küresel kuzeyin artık harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi anlattı ve Uganda'dan e, Patience e, ise yaşadıkları iklim e, krizin çirkin yüzünü anlattı ve ancak e, basına mapa aktivistlerin sesinin duyurulması yerine Greta'nın kibar cümleler kullanmaması konu edildi ve eleştirildi. E, aynı gün Greta Thunberg ve Rise Up hareketinin kurucusu Ugandalı Vanessa Nakate, Glasgow'da İskoçya Başbakanı e, Nikola Stur e, Sturgeon ile bir araya geldi. E, Basın yine 2019'da yaptığı hatayı yaparak Vanessa'yı fotoğraftan çıkardı. Ee, ve Davos'taki olaydan sonra sosyal medyada sadece beni fotoğraftan çıkarmadılar. Koskoca bir kıtayı dışladılar diye Vanessa Bukayes Sky News'un bu haberi için sosyal medya paylaşımlarında söylenecek söz yok yazdı. Vanessa ve e, Greta'dan bahsetmişken bu olaydan önce de bir basın mensuplarına e, mektup yayınlamışlardı. E, bir de ondan bahsedelim. Mektupta şöyle yazdılar. Dünyanın dört bir yanındaki sevgili medya editörleri. Eriyen buzullar, orman yangınları, kuraklıklar, ölümcül sıcak dalgaları, seller, kasırgalar, biyoçeşitlik kaybı. Bunların hepsi etrafımızda sürekli olup biten olaylar. Dengesi ve istikrarı bozulup çökmekte olan bir gezegenin belirtileri. Bunlar sizin haber yaptığınız türden şeyler. Ara sıra. Ancak iklim krizi bundan çok daha fazlası. İklim krizi gerçekten ele almak istiyorsanız o zaman bütüncül düşünme ve adalet temel meseleleri hakkında da haber yapmalısınız. Peki bu ne demek? Gelin bu konulara tek tek bakalım. Birincisi zaman kavramı. Eğer anlattığınız haber ve hikayeler tiktak tiktak diye işleyen bir saat kavramını içermiyorsa o zaman iklim krizi diğer konuların arasında yer alan politik bir konudan ibarettir. Satın alabileceğimiz, inşa edebileceğimiz veya yatırım yapabileceğimiz bir şeydir yani. Olayın zaman yönünü bir kenara bırakırsak yola hemen hemen bugünkü gibi devam edebilir ve sorunları daha sonra çözebiliriz. 2030'da, 2050'de veya 2060'da eldeki en iyi bilim verileri gösteriyor ki bugünkü emisyon aranımızda 1,5 derecenin altında kalabilmemiz için elimizde kalmış olan karbon bütçesi önümüzdeki 10 yıl sonunda önce tükenecek. İkincisi bütünsel holistik düşünme. Kalan karbon bütçemizi düşünürken de bütün rakamları hesaba katmamız ve tüm emisyonlarımızı dahil etmemiz gerekiyor. Oysa siz şu an itibariyle yüksek gelirli ülkelerin ve büyük kirleticilerin yakayı kurtarmalarına son 30 yıldır yaratmak için binbir gayret gösterdikleri eksik istatistiklerin, boşlukların, boş sözlerin arkasında saklanmalarına izin veriyorsunuz. Üçüncüsü ve en önemlisi adalet. İklim krizi sadece aşırı hava olaylarıyla aşırı hava koşullarıyla ilgili bir şey değil. İnsanlarla ilgili bir şey. Gerçek insanlarla ve iklim krizini yaratmada en az katkısı olan ama onun en acısını çeken insanlarla. Küresel güney ülkeleri iklim krizinin ön saflarında yer alırken dünya gazetecilerinin birinci sayfasında nedense hiç yer almıyor. Batı medyası Kaliforniya veya Avustralya'daki orman yangınlarına veya, veya Avrupa'daki sellere odaklanıyor. Ama iklim bağlantılı felaketler küresel güneydeki top, toplulukları kasıp kavururken nadiren haber oluyor. Adalet unsurun işin içine dahil etmek için küresel kuzeyin emisyonlarını azaltmada çok daha hızlı hareket etme konusundaki ahlaki sorumluluğunu gözden gelemeyiz. Bu yılın sonunda dünya bize 1,5 derecenin altında kalma şansını %66'ya çıkaran karbon bütçesinin %89'unu topluca yakmış olacak. İşte bu sebeptedir ki tarihi emisyonlar sadece önemli olmakla kalmaz. Aynı zamanda iklim adaleti konusundaki tartışmanın tam kalbinde yer alırlar. Ne var ki tarihsel emisyonlar medya ve iktidardaki insanlar tarafından neredeyse tamamen göz ardı ediliyor. 2015 Paris Anlaşmasında belirlenen hedeflerin altında kalmak ve böylece insan kontrolünün ötesine geri dönüşü olmayan zincirleme reaksiyonları başlatmada risklerin en aza indirmek istiyorsak dünyanın şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen acil, ciddi, yıllık emisyonların azaltımlarına ihtiyacımız var. Ve öngörülebilir gelecekte tek başlarına buna yakın bir şey gerçekleştirilebilecek nitelikte teknolojik çözümlere sahip olmadığımız için bu Topluluğumuzda temel değişiklikler yapmak zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Bu liderlerimizin krizi çözmemesinin rahatsız edici bir sonucudur. Bu başarısızlığın düzeltilmesine yardımcı olma sorumluluğumuzu abartmak bile mümkün değil. Biz sosyal hayvanlarız ve eğer liderlerimiz ve medyamız bir krizdeymişiz gibi davranmazlarsa o zaman tabii ki bir krizde olduğumuzu anlayamayacağız. İşleyen bir demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri toplumumuzun karşı karşıya olduğu büyük zorluklar karşısında hakkında vatandaşları nesnel olarak bilgilendiren özgür bir basındır. Ve medya iktidardaki insanları eylemlerinden veya eylemsizliklerinden dolayı sorumlu tutmalıdır. Sizler son umutlarımız arasındasınız. Başka hiç kimsenin sahip olduğumuz kadar son derece kısa zaman diliminde bu kadar çok kişiye ulaşma imkanı ve fırsatı yok. Bunu siz olmadan yapamayız. İklim krizi sadece daha da acil hale gelecek. Hala en kötü sonuçlardan kaçınabiliriz. Hala bunu tersine çevirebiliriz. Ama bugünkü gibi devam edersek olmaz bu. Hikayeyi bir gece içinde değiştirebilecek kaynaklara da olanaklara da sahipsiniz. Bu zorluğun üstesinden gelmeyi seçip seçmemek size kalmış. Her iki durumda da tarih sizi yargılayacaktır. Evet. Oldukça da etkileyici bir mektup. Ee, hepimizin kalbine, hepimizin duygularını, vicdanını işleyen, e, çok derinden işleyen hatta bir mektup bu ve ee, bir taraftan da yine Greta, Vanessa, Mitzi ve Dominika'nın e, avazda çıktıkları iklim için acil eylem çağrıları var. İhanet diye başlayan imza kampanyası 1.700.000 imzaya ulaştı. Ee, başka aktivist mektupları da var. Tabii mesela Greenpeace'in Rainbow Warrior gemisi de mapadan 4 aktivistle birlikte bizi hayal kırıklığına uğratmayın mesajını taşıyan pankartlarla ee, birlikte Glasgow'a yola çıkmışlardı. Nabibya'dan e, Jakapita Kanga'da. Ee, Uganda'dan Edwin, e, Namakanga, Meksika'dan Maria Reyes ve Bangladeş'ten Farzana Faruk Jumu isimli aktivistler bulunuyordu. Ee, size daha önce de Tuval'dan yerli halktan Kato'yu Glasgow'a götürmeye çalıştığımızı söyledim. Ancak Rainbow Warrior'a yetişemedi ama onun da e, sesi vardı gemide. Kato da gemi e, Glasgow'a ulaştığı sırada trenle Glasgow'a ulaştı. 24 yaşındaki Nabibiyalı aktivist Jakapita Kang'a da dinlenmemekten ve görmezden gelinmekten yorulduk. Buna rağmen burada olmak için uzun mesafeler kat ettik. Üstelik bazılarımızda final sınavlarımız vardı ancak bu iklim görüşmeleri sırasında masaya oturmamıza ihtiyaç var. Uganda'dan 27 yaşındaki Edwin e, Namakanga da şunları söylemiş. Dünya liderleri bu krizden en çok etkilenen insanları, kırmızı halıya sermeli. Bizi COP26'ya gitmekten alıkoymamalı. Biz sadece birkaç aktivistiz ama milyonları temsil ediyoruz ve sesimiz duyulmalı. 19 yaşındaki Meksikalı iklim aktivisti Maria Reyes ise... Aşılardan vizelere ve seyahat kısıtlamalarına kadar COP26 organizatörlerinin bizi dışlamak için kullanmaya çalıştığı birçok engeli aşmakta, zo aşmak zorunda kaldık. Ama biz buradayız, geliyoruz ve durdurulamayacağız dedi. Şimdi küçük bir ara verelim ve Pete Seeger'dan Which Side Are You On dinleyelim. Evet geri döndük. Tüm bunlar olurken Türkiye'den Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Glasgow'a gideceğini düşündüğümüz Recep Tayyip Erdoğan sayın Cumhurbaşkanımız protokol ve güvenlik sebebiyle kopya 26'ya katılamayacağını söyledi. E, oysa tam da o sıralarda iklim eylemleri e, takip grubu 40 ülkenin taahhütlerini inceleyerek yeterlilik sıralıyordu. E, KET'in e, iklim taahhütleri ve politikalarını kritik derecede yetersiz bulduğu alt ülke içinde Türkiye'de yer aldı. Diğer ülkeler Rusya, Suudi Arabistan, İran, Tayland ve Singapur yapılması gerekenler benim düşünceme göre Kopirmalt'a e, katılıp iklim krizinin önüne geçebilmek için yapılabilecek en iyi ulusal katkı beyanını e, ortaya koyup belirtip e, Kömürden çıkış tarihlerini netleştirmekte. E, önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer e, C-40 Toplantılarına katılmak üzere Glasgow'a gideceklerini açıkladılar. Liderler toplantısında Rusya, Çin, Brezilya ve Türkiye'den liderlerin olmaması aslında bu kadar e, kirletici ülkelerin eksikliğiyle konferansların yetersiz hedeflere e, ulaşamayacağını da dile getirdiler. E, çok kısa kısa COP26'da e, konuşulanlara ve olaylara bir bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Taraflar konferansı için e, beklentilerimiz tabii çok düşük ama yan eylemlerinde e, çok önemli olduğunu unutmayalım. Çünkü daha önce Paris anlaşmasında yer alan 2 derece sınırlama e, hükmünden sonra işte tam bu eylemler e, sayesinde 1,5 dereceyle sınırlandırma güncellemesi geldiğini hatırlayalım. E, yani aslında dışarıdan gelen baskı liderlerin üzerine çoğaldıkça tarihin doğru tarafına... E, geçme ihtimalleri de artıyor e, Kopirmaltı'nın en büyük eylemlerinden biri şu anda Glasgow'da, Kelvin Grove'da e, Friday's Whole Future e, çağrısıyla da bir yürüyüş düzenleniyor düşük maaşları sebebiyle uzun zamanda Greve'deki işçileri de bu yürüyüşe davet eden Grata büyük bir eylem beklediklerini e, dile getirdi e, Kopirmaltı'da başarısız toplantılar e, ve müzakereleri protesto etmek için e, sokaklarda eylem var yani e, çarşamba günü de oluş isyanı Glasgow'da şirketlerin iklime e, ve doğaya zarar veren e, işlerin olağan seyrini sürdürürken insanları çevre konusunda endişe duyduklarını düşündürmek için bankalar önünde eylem yaptı. Kopirmealt e, Coalition'ın e, çağrısıyla Glasgow'da yapılacak cumartesi eylemine ise 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Hatırlatmakta da fayda var. Yarın e, yani cumartesi günü İstanbul'da da saat 15'te Süreyya önünde 17'de e, gazhanede iklim krizine dikkat çeken eylemler olacak. Hepinizi bekliyoruz. E, bence gözden kaçmaması gereken e, bazı notlarım var onları da eklemek istiyorum. Giderler Zirvesi açılış konuşmasında yer alan Boris Johnson. Gece yarısını bir dakika kaldı. Saat işliyor. Vurguları ve iklim eylemi için hevesle konuştuklarının sözlerden ileriye geçemeyeceğini e, biliyoruz. Sir David Attenborough ise bu fırsatı daha eşit bir dünya yaratmak için kullanmalıyız ve motivasyonumuz korku değil umut olmalı dedi. Attenborough hepimizin güvendiği istikrar bozuluyor ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti. Belki de iklim değişikliğinden en çok etkilenen insanların artık hayal bile hayal edilen bir gelecek nesil değil, bugün yaşayan genç insanlar olduğu gerçeği, belki de bu bize hikayemizi yeniden yazmamız için gereken ivmeyi verecektir. İklim krizinin sonuçlarına dikkat çeken Attenborough, kıyamet böyle mi gelecek diye sordu. Kendi sorusunda şu ifadelerle yanıtladı. ''Trajediyi zafere dönüştürmek için hala bir şans var.'' Ne de olsa biz dünyada var olmuş en büyük problem çözücüleriz. Barbados Başkanı Mia Motley bir buçuk derece hayatta kalmak için ihtiyacımız olan şey ama iki derece bizim ölüm fermanımızdır dedi. Ve bu ve sözle eylem arasındaki boşluktan da bahsetti. Samoa'dan çevre savunucusu Brianna Fruyen COP26'da yaptığı konuşmada biz boğulmuyoruz savaşıyoruz bu bizim savaşçı çığlığımız dedi. Bir de dikkatimi en çok çeken şey liderlerin konuştukları kürsü nasıl bir malzemeden yapılmıştı ve devamlı devrilecekmiş gibi sallanıyordu bence. Çok sembolik de e, bu arada ve e, 77 grubu e, ve Çin arasında konuşan yine e, diğer faktörlerin yanı sıra iklim krizi nedeniyle nesli tükenen tüm canlı türleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak toplantıya başladı. Bu yeşil badana. Diyerek Shell, BP ve büyük bankaların karbon dengeleme paneline giren Greta Thunberg ve Greenpeace Genel Direktör Jennifer Morgan karbon dengeleme kileticilerin gerçek emisyon kesintilerinden ve gerçek iklim eyleminden kaçınmasının bir yoldur diyerek meydan okutlar Hindistan net sıfır hedefini 2070 için verdi. 2019 sıcaklıkları 51 dereceye ulaşan 2021 ile 2050 arasında 8 kat fazla artacak olan Hindistan için çok üzücü bir durum. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100 ülkeden fazla ülke ormansızlaşma ve arazi bozulmasını durdurma ve terse çevirme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Dünya ormanlarının %85'inden fazlasını temsil eden ülkelerin geli Glasgow deklarasyonunu onayladı. Tüm bunlar Glasgow'da yaşanırken Zambiya'da 446'dan fazla yapı şiddetli yağmur ve rüzgarlar nedeniyle çatlarını kaybetti. Dünya liderlerin metan emisyonları e, seviyelerine 2030 yılına kadar %30 azaltma sözü verdi. 90 ülkeye bu anlaşmaya imza attı. Modern kapitalizmin babası olarak bilinen Jeff Bezos COP26'da iklim kriziyle ilgili bir panel düzenledi. Adalet kelimesi böylelikle konferansı tamamen anlamını yitirmiş oldu. Bu kadar e, çok genç e, iklim için yırtınırken liderlerin bu kadar geniş konuşmaları ve geleceğimizi görmezden gelmelerini gerçekten anlayamıyorum. Evet bugünkü programımızın İklim Kuşu Konuşuyor programımızın da sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım zevk almışsınızdır. Umarım biraz da dünyada olan bitenden biraz daha haberdar olabilmişizdir. Bir şeyler katabilmişizdir diye düşünüyorum. Ben Atlas Sarafoğlu. İklim Kuşu Konuşuyor programını dinlediniz. Yaşlı amcadan gider de hoşuma dinliyoruz. Tekrardan haftaya cuma saat 2'de görüşmek üzere.